Ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müsere eylesin. Allah azimişan hakka hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müsere eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, şimdi anlatacağım konu Arafat Dağı Üzeri ile ilgili olacaktır. Ve bu konu bir heyet alimin hazırlamış olduğu konuşmalardan, fetvalardan derlenerek değerli kardeşlerime aktaracağım inşallah. Pek Aziz ve Değerli Kardeşlerim Birincisi Arafat Dağı Çevresindeki yüksek dağlara nazaran Daha alçak, birbiri üzerine yığılmış Büyük parçalar halindeki sert kayalıklardan oluşan küçük bir dağdır Ne sert kayalıktan oluşur ne de kolayca ufalanan toz halindedir Sad Dağı'nın gölgesinde Arafat'ın doğusuna düşer. Güneyden dağın eteğinden tepesine kadar ki yüksekliği yaklaşık olarak 65 metredir. Arafat Dağı. İlal Dağı. Arafat Dağı, Rahmet Dağı, Dua Dağı, Yayaların Dağı, Kebkeb Keb Dağı ve Kureyn Dağı diye de adlandırılmaktadır. Fakat, bunlardan İlal Dağı ve Arafat Dağı isimleri dışında hiçbir isim sabit olmamıştır. Bu sayılan isimlerin içerisinde İlal Dağı ve Arafat Dağı isimleri dışında hiçbir isim sabit olmamıştır. Birincisi bu. Arafat Dağı ile ilgili. İkincisi Arafat Dağı'nın hakikati. Farklı mezheplerden alimler bu dağın ayrıcalığı hakkında hiçbir şeyin sabit olmadığını aksine bu dağın Arafat sınırları içerisinde bulunan ve diğer yerler gibi olduğunu belirtmişlerdir. Yine Arafat Dağı'na tırmanmanın meşru olmadığını ve bununla ilgili hiçbir ibadetin bulunmadığını da belirtmişlerdir. Büyük Hanifi alimi Molla Ali El Kari Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Arafat Dağı'na çıkmaya gelince bunun dinde aslı yoktur. Aksine bu münker bir bid'attır. Bunun kaynağı Lubabul Menasik Şerhi Sayfa 84. Yine şöyle demiştir. Haccın, hacının Arafat'ta dua etmek için ağır ve ağır ve ihmalkar davranmadan kalben hazır olacak bir yerde durması daha uygundur. Haccının Arafat'ta dua etmek için ağır ve ihmalkar davranmadan kalben hazır olacak bir yerde durması daha uygundur. İnsanların Arafat Dağı'na tırmanmalarına gelince bunun dinde hiçbir aslı yoktur. Arafat Dağı'nın üzerinde vakfe yapmaya gayret etmeleri, vakfe vaktinden önce ve sonra onun üzerinde beklemeleri gibi davranışlar çirkin görülen bit'atlerdendir. Bunun kaynağı Lübâbül Menasik Şerhi Sayfe 224 Maliki Alimi İbni Hacib Allah ona rahmet etsin. İnsanların Arafat Dağı'nın yanında ihlas ettikleri bid'atları sayarken şöyle demiştir. İnsanların kendi beldelerinden getirdikleri mumları, Arefe gününün gecesinde dağın üzerinde yakmaları, ve bu işe çok önem vermeleri, dağa tırmanırken ve dağdan inerken erkeklerle kadınların birbirine karışmaları bu bidatlerden bazılarıdır. Bu bidatler insanların o büyük yerde şirk ehline benzemeye çalıştıkları bir sapıklıktır. Maliki alimi Muhammed el-Emin Eşşen Allah ona rahmet etsin. Bilmelisin ki halktan pek çok kimsenin yaptığı rahmet dağına tırmanmanın dinde aslı yoktur. Bu davranışta fazilet de yoktur. Çünkü bunun hususiyeti konusunda hiçbir delil gelmemiştir. Aksine bu da Arafat sınırları içerisinde bulunan diğer yerler gibidir. Ve Arafat'ın her tarafı vakfe yeridir. Bunun delili Edva-ül Beyan tefsiri Cilt 5 sayfa 263. Şafii alimi El-Cüveyni Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Arafat'ın ortasında Rahmet Dağı denilen bir dağ vardır. İnsanlar alışkanlık haline getirmiş olsalar bile üzerine çıkmak için bu dağa tırmanmakta ibadet sevabı yoktur. Şafii alimi Nevevi Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Halktan insanlar arasında meşhur hale gelen daha da daha önce de açıklandığı üzere Arafat'ın ortasında bulunan rahmet dağının üzerinde durmaya, vakfe yapmaya özen göstermelerine ve Arafat sınırlarından sadece burayı tercih etmelerine hatta bilgisizliklerinden dolayı orası olmadan vakfenin geçerli olmayacağını zannetmelerine gelince bu açık bir hatadır ve sünnete aykırıdır. Sözüne itibar edilen hiç kimse bu da tırmanmakta fazilet olduğunu söylememiştir. Aksine bu da Arafat sınırları içerisinde bulunan diğer yerler gibidir. Bunun kaynağı El Mecmu, cilt 8, sayfa 107. Yine Şafii alimi El Muhib et Taberi Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. İnsanların tırmanmaya büyük önem verdikleri dağ hakkında ne bir haber, yani hadis, ne de bir eser sahabe ve tabi'in sözü sabit olmamıştır. Bunun kaynağı El Kına sayfa 3 386 sayfa 386 Yine Şafii A Alimi İbni Cema'a Allah ona rahmet etsin. Bu konuda şöyle demiştir. Halktan pek çok insan tarafından meşhur olan başka bir yeri değil de rahmet dağının üzerinde vakfeye durmayı tercih etmeleri veya vakfenin mutlaka rahmet dağının üzerinde olması gerektiğine inanmaları Arefe gününden önce rahmet dağının üzerinde durup kendi beldelerinden getirdikleri mumları, Arefe gününün gecesinde dağın üzerinde yakmaları ve bu işe önem vermeleri dağa tırmanırken ve dağdan inerken erkeklerle kadınların birbirlerine karışmaları hat hata ve cehalettir. Selefi Salihin neslinin sona ermesinden sonra ortaya çıkan çok çirkin bir bidattır. Allah-u Teala'dan bu ve buna benzer diğer bidatları ortadan kaldırmasını dileriz. Evet. Bunun kaynağı hidayet Salik isimli eserden alınmıştır. Yine bu konuda Hanbeli alimi İbn Teymiyye Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Arafat sınırları içerisinde bulunan dağa çıkmaya gelince bu davranış sünnetten değildir. Bunun kaynağı ise Mecmûu'l-Fetevâ cilt 26 sayfa 133. Yine İbn-i Teymiye Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Rahmet Dağı'na çıkmak alimlerin oy birliğiyle meşru değildir. Rahmet Dağı'na çıkmak alimlerin oy birliğiyle meşru değildir. Bunun kaynağı El İhtiyaratül Aliye sayfa 96. Hanbeli alimi El Merdavi, Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Arafat'ta hacı için sünnet olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vakfeye durduğu yeri araştırmaktır. Rahmet dağı hakkında ise hiçbir delil sabit olmamıştır. Bunun kaynağı El-İnsaf Cilt 4 sayfa 29. Üçüncüsü bazı hacıların içine düştükleri bid'atler ve yaptıkları hatalar. Bakın değerli kardeşlerim bunları hiçbir şekilde kafamızda söylemedik. Sadece alimlerin bu konuda konuştukları nakilleri dile getirdik. Üçüncüsü bazı hacıların içine düştükleri bid'atler ve yaptıkları hatalar. Bazı hacılar Arafat Dağı'nın üzerinde birçok bid'at ve hatalara düşmektedirler. Bunun sebebi bu dağın kutsal ve bir takım hususiyetinin olduğuna inanmalarıdır. Bunun batıl olduğuna dalalet eden ilim ehlinin sözleri daha önce nakledilmişti. Yani Arafat Dağı ancak Arafa, Arefe günü orada Durmak emredilmiştir Orada vakfeye durma, durma Emri vardır Evet Hacinin Bu bidat ve hatalara düşmekten Sakınması için bunlardan bazılarına işaret edeceğiz Bir Arafat sınırlarında sadece Arafat Dağı'nın üzerinde vakfeye Durmanın daha faziletli olduğuna inanmak ki bu her yer Arafat'ın Arafat Dağı bölgesinin her yeri vakfa yeridir. Sade o Arafat Dağı'nın tepesine durma durmak fazilet değildir. Bunu faziletli olduğuna inanmak. 2. Hutbeyi ve namazı Arafat Dağı'nın üzerinde eda etmek. 3. Arefe gecesi Arafat Dağı'nın üzerinde mumlar yakmak ve ateş tutuşturmak. 4. Arafat Dağının toprağında bir şeyler almak ki bugün çok insanlarımız aynısını yapıyor gidiyorlar Arafat Dağının üstünde efendim taşlarla efendim küme kuruyorlar işte falan kişi adına şu kümeyi koyalım da o kişi buraya gelecektir gibi bit atlar işleterek veya onu oranın toprağından taşından taşlar alıp getirmek bu da bir attır 5 Arafat Dağının üzerindeki beton sütuna El yüz sürmek ve ona, onu öpmek. Arafat Dağı'nın üzerindeki beton sütuna el yüz sürmek ve onu öpmek. Altı, beton sütuna doğru namaz kılmak. Yedi, dua sırasında beton sütuna yönelmek ve ona doğru elleri kaldırmak. Sekiz, hatıra olsun diye beton sütuna yazılar yazmak. Dokuz, Beton sütunun etrafında tavaf etmek. 10- Beton sütuna bez parçası bağlamak. 11- Arafat Dağı'na tekrar dönmek veya falancının hac etmesi veya hastanın iyileşmesi veyahut da çocuğu olmayan kadının hamile kalması gibi bir takım batıl inançlardan dolayı kağıt parçalarının arasına yazılı mesajlar, saç, para veya resim veya da bez parçası gibi şeyler koyarak bunları kayaların arasındaki boşluklara sıkıştırmak. 12. Hac etmeyen birisinin gelecek yıl hac etmesi için Arafat Dağı'nın yanında ona seslenmek ve bunun dışında Allahü Teala'nın hakkında hiçbir delil indirmediği daha nice Bid'atlar, hatalar ve hurafeler vardır. Evet, kısaca bu tarihi konusuna girmedik. Sadece efendim bu konuda malumat bugün işlenen bidatler üzerine bir kısa bir malumat vermiş olduk. Daha fazla bilgi için Bekir bin Abdullah Ebu Zeyd'in Arafat'taki İlal Dağı tarihi ve şer'i araştırmalar kitabına başvurabilirsiniz. وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين